Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet yeni yılını kutlarken biraz da yeni yıldan yılbaşı eğlencelerine nasıl bakıldığından özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin çok... ...kısıtlayıcı bir bakış içinde olmasından bahsedelim demiştik biraz. En azından Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet üyeleri mi... ...yoksa e, <gülüyor> bazı daha genel anlamda muhafazakar çevreler mi? Bence AKP'ye sınırlı tutamak lazım. Evet, doğru. E, değil mi? Çünkü AKP'nin içinde e, bu konuda e, gayet normal... Alınma, demokrat bir toplumda alması gereken tavırları alanların da sayısı az değil bu konularda. Kendilerinin yapmak istemediklerini başkalarına empoze etmeme konusunda en azından bu konuda. Fakat genel olarak muhafazakar, e, e, mi, dini muhafazakar veyahut e, milliyetçi muhafazakar çevrelerde ki Türkiye'deki milliyetçi muhafazakar çevreler bunu bir kültür özünü, kültür benliğinin yitirilmesi olarak tanımlıyorlar. Mardin'deki AKP'li kadın milletvekilinin söylediği gibi. bu yani Dinle milliyetçiliğin tam kesiştiği çok belirgin bir noktayı ele veriyor. Özümüzü kaybediyoruz diyor. Yılbaşı süslemeleri nedeniyle, mağazalardaki yılbaşı süslemeleri nedeniyle. Unutmayalım bunu Mardin'de söylüyor. Yani Mardin'de Noel süslemesi veya yılbaşı süslemesi Mardin'in özüne niye aykırı olsun? <gülüyor> Nüfusunun önemli bölümü özünde Hristiyan, Hristiyan olan bir, to bir yerde söylüyor bunu. Belki şundan bahsediyor olabilir mi? Fikrim yok aslında. Daha önceden de böyle dükkanları süslüyorlar mıydı? Gittikçe sonuçta piyasalaşmasıyla birlikte neye tepki verdiklerinin çok farkında olmadan başka bir şeye tepki veriyor olabilirler mi? <gülüyor> Onu biz affedebiliriz ama onu o kişiyle konuşup gerçekten böyle bir tepkisi var mı diye sormak lazım. Tabii. Madinli bir Süryani esnafın, Süryani kuyumcu galiba'nın demecini okudum. İşte biz 15 yıldan beri bunu yaparız diyor. Ben 15 yıldan beri bu, bu, bu işi yapıyorum. Bazen süslüyoruz bazen süslemiyoruz diyor. Dolayısıyla... Ee, çok İyi. yeni bir şey değil. Bir kuyumcunun hı hı. E, bunu dükkanı Noel veya yılbaşı nedeniyle süslemesiyle kurban bayramı öncesinde <gülüyor> dükkanını süslemesi arasında bir fark yok aslında. Evet, tabii. Aynı kişi o kurban bayramı öncesindeki e, mağazaların dolup taşmasına... E, ...herkesin e, tüketeceğinden daha fazla e, yiyecek eve depolamasına pek tepki göstermiyor anladığım kadarıyla... ...hiç duymadım o tepkiyi aynı çevrelerden. Evet yani bu en azından 2010 seneden beri hatta binlerce seneden beri ya 2010 ee, seneden beri olmasa <gülüyor> bile bu aşağı yukarı e, 12. 13. yüzyılda giderek artmış bir gelenek. Tarihiyle zamanca değişmiş biliyorsunuz 24 Aralık Noel e, kutlamaları e, pagan bir e, geleneğin üzerine Hristiyanların oturttuğu ve pagan geleneğin, pagan kutlamaların yerine e, ikame ettikleri bir gelenek. Yani şöyle özümüze falan baktığımızda bunlar aslında özümüzde olan şeyler. Yani bizim özümüz insanlıksa, Türklük bilmem e, Hristiyanlık falan değil ve insanlıksa her <gülüyor> özümüz. Özümüzde bu tür dönemsel kutlamalar var. İşte bu dönence kutlamaları dediğimiz kutlamalar bunlar aslında. Evet. İki dönence kutlaması var. Biz bunları e, şeyini biraz unutmuşuz. E, Aralık dönencesi kutlamalarını unutmuşuz ama e, Mart dönencesi kutlamaları özümüzde var mesela kimse ona karşı çıkmıyor değil mi? Şey e, Marttaki İşte Hıdırlezler ve Nevruz. Nevruz Hıdırlezler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, pagan geleneğidir. E, <gülüyor> Mart dönencesi değişiminin ta paganlardan işte kışın bitmesi, bağırın gelmesi gibi bunlar önemli şey noktaları. İnsanlığın zaman içinde oluşturduğu varoluşla ilgili yılın monotonluğunu kırmaya yönelik hayatın monotonluğunu kırmaya yönelik. Çünkü hayatta Öyle cumartesi pazar yok biliyorsunuz onları biz icat ettik cumartesi pazarları <gülüyor> ee, Eğer özümüze döneceksek ne cumartesimiz var ne pazarımız ne de cumamız var aslında bizim ee, Sadece günler var güneşin e, e, batıp ve doğmasıyla oluşan günler var e, özümüzde e, ay, Ayın arada sırada ortadan kalbu, kaybolmasıyla oluşan aylar var çünkü işte o 2 gün boyunca bir şeyler oluyor. Aylar, e, ay ortadan kayboluyor. Ve ay dediğimiz, bizim ay dediğimiz şey e, e, ayla ilgili. <gülüyor> Ve e, çeşitli hayatı anlamlı kıracak. İşte hasat zamanının e, bayramları, kutlamaları var. E, i̇lk buğara girişin kutlamaları falan var. Bunları ondan sonra dinler kendileri bu pagan gelenekleri yani e, tek tanrılı din öncesi ee, anlamlı günleri e, Tanrılara e, adak sunulan Veyahut başka şeyler yapılan Günlerin yerine kendilerinin Oturttuğu e, Şey günler e, Kutsal günler var pagan gelenekleri Kırabilmek için e, Sevgililer günü bile Saint Valentine yani evet. Bir eski pagan gelenektir Sonradan üzerine ee, sonradan Hristiyan üzerine geliliyor. Hristiyanlar bir Aziz'in Aziz'in adını azizin adını koyarak e, onu sevgililer günde değil üstelik. O işte sen valantan olmuştur. Benim okuduğum bir kitaba göre bu 14 e, Şubat'a denk gelen veya işte Şubat'ın ortasına denk gelen bu sen valantan günü e, Pagan gelenekte Kuzey Avrupa Pagan geleliğinde Ayının günüymüş. Yani ayının kış duygusundan çıkışının kutlandığı günmüş. Ayıya tapılan, ayının en önemli hayvan olarak tanımlandığı Almanya ve Kuzey Avrupa geleneğinde. Yani biz San Valentinde ayı kutluyoruz onu. Evet. Özümüze dönersek. <gülüyor> yani evet çok enteresan. Tabii şeyde bu yeni yayınlanan işte açık kitapta da mesela Kırsal Dionysos şenlikleri diye bir maddemiz de var. İlker evet. İlker Özünlü'nün kaleme aldı. Orada da işte adını Antesteron ayından Şubat Mart'tan alan Antesteryas Festivali geliyor ve o, mesela böyle ritüellerin en ilginç ayrıntısı da aklanma törenlerinde çocukların salıncakta sallanmaları geleneği var. Bütün sanatın filan da Doğuş noktalarına işaret ediyor Ve bir de çok ilginç bir şey var Ditirambo denen bir e, olaydan Bahsediyor orada Büyük Diyonizos şenliğinde evet. Ditirambo'nun en önemli yanı da e, Dilin alabildiğine özgür Özellikle de ahlaki ve Politik sınırlamaları hiçe sayan Bir pervasızlıkla kullanabilmesi En onun... önemlisi önemli. Diyonizos şenliklerin en önemlisi Yani toplumların e, Bir tür Bir e, tür psikolojik subabıdır bunlar. O monotonluğu, baskıyı, bunu orta çağda deliler e, ayinleri dediği dedi, adı verilen ve senenin belli birkaç günü deliler panayırı e, denilen ve her, halkın, yoksulların e, kiliseyi, kralı, dini, e, feodal beyi e, tamamen alaya aldıkları e, o e, Lise orat ayinlerinin e, e, parodisinin yapıldığı. Ama gerçekten Orta Çağ'dayız üstelik. Evet. 14-15. yüzyıldan bahsediyorum. Bu, bununla ilgili hatta e, yeniden yapılmış plaklar dinlemiştim e, 20 sene önce. Deliler ayinlerinin notlarından, manüsküllerinden buldukları. E, her şeyiyle dalga geçtikleri, içki içtikleri, hala bugün de e, Avrupa'nın kuzeyindeki... E, şeylerde fest festival değil de ne derler Almanya'da fest fest Türkçe unuttum şimdi neyse ee, şey şenlikleri yani sınırların kalktığı şenlikler bu o dönemden kalma yani tabuların yasakların ee, üst sınıfın e, dokunulmazlığının ona e, dil uzatamamanın içindekini dökememenin bir e, ifa boşaldığı e, anlar bunlar e, maalesef e, yani bunu sadece e, bu eleştiriyi sadece e, tüketim toplumuna yönelik bir eleştiri olarak e, dile getirmek bana e, çok doğru gelmiyor tüketim toplumuna eleştiri yapacaksak eğer Tüketim toplumunu e, senenin iki günün insanların eğlenmesiyle ilgili değil her günkü tüketim toplumu eleştiri yapmamız gerekiyor. Evet aynen öyle. Tabii çok ilginç bir e, yani bunu açtın bu açıdan iyi oldu. Çünkü kabul görmüş gibi görülüyor. Yani düşün, üzerinde düşünülmeden ha tamam haklı da tabii niye şimdi diye düşünebiliyor evet. insan o, bu kökenlerini e, şey yapmayınca. Yani bu Ditirambo'nun. Hakikaten çok önemli mesela bu şenliklerin sınırlamaları içe sayan bir dil kullanımı ve içeri kullanımı olmasının yanı sıra bir ilginç şey daha var maddede İlker Özünlü yazmış. Burada yapılan yarışmalarda da Büyük Dionizos Festivali'nde işte tragediyalar oylanıyor işte tragediyalar evet. arasında ve jüri seçiliyor tamamen demokratik bir oya halkın o, jüri oynamada oyun süresince halkın sergilediği tavır ve tepkileri dikkate alarak karar veriyor. Evet evet evet. Bu da evet. son derece ilginç evet. yani demokrasinin de son derece temel bir özelliğini evet. de içeriyor. Evet. E, Kral kal çıplak dendi andırıştı işte bu. Evet aynen öyle. Kal çıplak andı dendir. Bütün gün bütün yıl boyunca kral çıplak diyebileceğiniz olduğu ortamda zaten baskı ortadan kalkmıştır. Çok güzel. O bizim arzuladığımız toplum. Ama var olan toplumda insanları kahretmelerini mutlaklaştırmamak lazım bir. İkincisi tabii bu e, zevkten hazdan e, ne olursa olsun zevkten ve hazdan e, hoşlanmamak e, bir çilekeş ee, kültürü e, topluma e, empoze etmeye davranış biçimi olarak empoze etmeye çalışmak da aslında sorun. İnsanlar kendileri çilekeşliği seçebilirler, hiç onu eleştiremeyiz. Kendisi çilekeştir, hiçbir şekilde toplumdan yaşamdan zevk alma e, arzusu yoktur ve yaşar. Ne Ama, nefsini terbiye etmeye ya, karar vermiştir. Tabii onun bu, bu, bu tartışılabilir de o insanda çok başka insani hasletler de oluşturabilir. Çilekeşlik bir şeyden kendini çekerek topluma, insana, yaşama, kendine başka türlü bakma özellikleri de verebilir. Ama bunu başkalarına model olarak empoze edemeyiz. Ee, i̇nsanlar dünyaya çile çekmeye geldiler anlayışı özel bir anlayıştır. Bir, bir anlayıştır. Öbür dünyada bu çilenin bedelini kazanacağız diye bu dünyayı cehenneme çevirmek başka bir şey. Dolayısıyla bu dünyadan haz almaya yönelik her şeyden kuşku duyan bir zihniyeti bana işaret ediyor, endişesi yaratıyor bu muhafazakar. Protestanlarda daha çok gördüğümüz, biz bu dünyaya e, çile çekmeye geldik. Bu dünyaya para kazanmaya Tanrı'nın zengin kulu olmaya geldik. En en çok çalışan, en az para harcayan, en çok para biriktiren e, Tanrı'nın e, zengin kuldür diyen bir kalvinist anlayışın evet, yansıması, e, yansıması gibi geliyor aynı zamanda. Bura, <gülüyor> pardon, buradaki versiyonu gibi geliyor. Bir de şöyle bir e, şöyle bir boyutu var. Tabii ki ee, diyeceksiniz ki o zaman e, senenin 4-5 gününe birkaç gününe sığdırılmış bir e, eğlence toplumunu, eğlenceyi e, o gerginliğin boşaldığı insanların birkaç gün rahat ettikleri bir toplum yerine her günün rahat olduğu bir toplum olmasını e, niye arzulamıyoruz? Tabii ki arzuluyoruz. Tabii ki arzuluyoruz. Her insanların yaşamlarının her gün rahat içinde olması, o baskı gerginliğinden kurtulması için mücadele e, etmeye çalışıyoruz. Sosyalizm mücadelesi bunun bir parçasıdır. Ama şunu diyemeyiz: Bu dünyada, bu toplumda, bu burjuva toplumunda, bu bilmem işte bugünkü toplumda veya e, Müslüman geleneği den bakarsak işte bu e, yabancılaşmış toplumda, gevurlaşmış toplumda eziyet e, ne kadar çok eziyet çekerse kurtuluş o kadar yakındadır da diye düşünemeyiz elbette. Şüphesiz ki evet. Yani öte yandan da mesela bu şey de akla geliyor tabii. Aydın'da ve Ankara'da içki satılan, evet. içki de satılan böyle hem de işte üst orta sınıfın devam ettiği lokantalarda. Ee, polis baskınlarıyla oraya da yemek yiyen e, çocuğu, aileleriyle birlikte de olsa yemek yiyen çocukların da e, polis tarafından fişlendiği işte ailelerine haber verildiği. Final... Daha doğrusu aileleri yanında zaten de evet <gülüyor> nasıl haber verdi onu da anlayamıyorum. <gülüyor> evet çok acayip bir haberdi Hı. o evet, Fişlenmeleri bir... ve tutanak tutuyorlar ailelerine bildirimde bulunuyorlar çocuğunuz. Yani bu biraz şuna benzer bunun bir adım ötesi tabii o iş yerine cezadır. Ailenin elinden de çocuğu kötülük, kötü yerlere, kötü alışkanlıklar edindirdiği için ailen yanından çocuğu alıp çocuk esirgeme kurumuna vermeye bakıcı aileye vermektir. Biliyorsunuz çocukların ahlakını bozan ailelerin çocuk koruma çerçevesinde çocuklar ailenin yanından ayrılabilirler, alınabilirler ve koruyucu aileye verilebilirler. E, bu 1930'lardan kalma e, 30'dan hatta yanılmıyorsam ya, 30'ye ya, 34'den <gülüyor> kalma bir e, yasaya dayanan uygulama, e, çocukları e, işte pavyon bar, e, e, kumarhane gibi yerlere girmesini e, engellemek için. Burada polisin yaptığı aslında biraz e, e, kanuna şile. Efendim biz mevzuatta var falan demelerine bakmayın. Turizm Bakanlığı belgeli olan yerlerde bunu yapamıyorlar biliyorsunuz. Böyle de bir sorun var. Evet müthiş bir çifte standart. Turizm Gene... Bakanlığı belgesi varsa yapamıyor. Ama belediyenin verdiği içkili lokanta ruhsatı varsa bunu yapıyor. Şimdi bu, bu ne demek? Ee, yani bu çifte standardın. Burada doğru... başka bir niyet oluyor. Evet bu. kötü niyeti. Burada ne demek? turizm bakanlığı belgesi almak zor bir belge, maliyetli belge. Küçük lokantaların her yerde turizm bakanlığı belgesi. Niye de herkes turizm bakanlığı belgesi alsın? İlla turistik olmak, e, turistik oldu o zaman yabancılara içki satılır anlamına geliyor çünkü. Yabancılara dokunulur, onlara bir şey diyemeyiz. E, yerliler ne olacak? Belediyenin verdiği içkili lokanta ruhsatı olan yerleri bunu uyguluyorlar işte. Şimdi burada bir içkili lokantalara yönelik baskı ...olduğunu... ...söyleyebiliriz. Bu baskı şöyle çalışıyor. Bunu... E, binas Toprak ve... E, ...birkaç kişinin... E, ...Tam Morgül falan... ...hazırladıkları bir araştırma vardı. Meşhur Mahalle Baskısı araştırması. Evet. Orada e, okurken... E, ...dikkatimi çeken bir süreç var. Şimdi... E, Taşlarda özellikle bu da küçük yerlerde daha e, geçerli olan bir bir süreç. Ankara'da galiba biraz Taşra sayılıyor o bakımdan. Da, ki Ankara'da da yapmışlar. Ee, neyse Ankara'ya geçerken taş atmanın gereği yokmuş. <gülüyor> Geri alıyorum. Ee, bu e, bu içkili yerler e, iktisadi olarak e, kendini döndüremezsin baskısı var. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Oraların e, insanların eşleriyle, kız arkadaşlarıyla çocuklarıyla gidemeyecekleri yerlere dönüştürmek. E, daha böyle e, hafif e, e, pavyonumsu bir hava vermek. E, e, nasıl olur bu? İnsanlar oraya gitmezse sadece erkek erkeğe toplanan yerlerde e, giderek daha fazla, daha az e, oranın orta sınıf aileleri hafta sonu, haf akşamleyin Yemekli bir lokantaya gitmek isteyen Aileden birkaç kişinin içki içeceği Diğerlerinin su meyve su içeceği Bir karma Keyif lokantasına gitmek isteyenlerin Gidemeyeceği yerler haline dönüştürmek Hatta bazılarında biliyorsunuz Kırmızı sokaklar falan oluşturmaya başladılar Şimdi siz çocuğunuzla Kırmızı sokaklardan geçip de Kırmızı sokakta bir Kırmızı fenerli bu biliyorsunuz Kırmızı da <gülüyor> tehlike işaretidir ee, sokağa girmezsiniz. Bu şekilde itibarsız itibarsızlaştırmak. Ondan sonra da siz gelip belediye başkanı sorduğunuzda diyor ki efendim diyor biz biz engellemiyoruz diyor ama giden yok bizim e, kentimizde bu bu tür lokantalara diyor ailecek giden yok diyor ama ailecek gidilmeyi e, aynı zamanda e, varsa kalmış öyle aileler onları e, böyle yerlere gitmelerini engelleyecek. Onları caydıracak, onları e, bu tür yerler e, konusunda temkinli kılacak bir politika yer yer uygulanıyor. İşte bu polis baskısı, şu polis baskınları bu çocuklara yönelik. Çünkü bunlar ruhsatlı, belediye ruhsatlı içki e, satışı da yapılan normal e, lokantalar. Şey değil, e, gazino, pavyon falan değil buralar. Evet evet tamamen e, normal. normal. Gidiyorsunuz nasıl biz şu şeyde e, Boğaz kıyısında e, veyahut herhangi bir yerde gidip de e, ailecek gittiğimizde işte ben iki kadeh rakı içiyorsam, eşim e, bir bardak şarap içiyorsa, çocuklarımız e, meyve suyu, portakal suyu, 18 yaşından büyüklerse onlar da rakı veya şarap içiyorlarsa böyle yerler bunlar. Belediye ruhsatlı. Şimdi bunları... Ee, o aileler nezdinde gidilmez yerler haline getirmek. Ee, amaç bu. Başka bir şey değil. Çocukları korumak falan değil. Annesinin babasının yanında olan çocuğun. Kimi kimden koruyorsunuz? Peki on, onları gidilmez yerler haline getirmenin amacı ne? Ee, sonuçta oradaki lokant içkili lokantaların kapanması. Ahlak bekçiliği yani. Ahlak bekçiliği. Hı. Çünkü şöyle bir sorunumuz var, Müslümanların Türkiye'deki Müslümanların iki tane saplantısı var. Zaten demokrasi açısından Türkiye'deki Müslümanlarda iki tane asli çatışma konumuz var. Bir tanesi içki, bir tanesi kadın sorunu. Kadının toplumdaki yeri sorunu. Evet. Asli kültürel anlamda, asli iki tane diğer konularda... E Iki çatışmalar klasik işte sağ sol, muhafazakar, liberal falan filan çatışmaları. Ama kadın konusunda bir, içki konusunda iki iç konusu çok ciddi bir saplantısı var e, bir kesim Müslümanın. Yani kendisi içmese de kendisi iç, içeri içmez. Dünya kadar değil. Sen içki içmiyor e, Müslümanlık nedeniyle değil. Sevmediği için, dokunduğu için, alışkanlığı olmadığı için içmiyor. Şimdi Kendisi içmemekten farklı olarak başkasına iştirtmemek. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Yalan söylüyorlar. Sağlık, kamu sağlığı açısı açısından e içkiyle mücadele edildiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Türkiye'de kamu sağlığı açısından sigara ile mücadeleyi anlıyorum. Türkiye'de çok yüksek bir sigara tüketicisi ortalama olarak. Alkol tüketimi Türkiye'de dünya ortalamasının çok altında. Geçenlerde... Hani Halkı Tüketim Araştırmasından Bahçeşehir e, de Seyfettin Gürsel ve e, ekibi e, yaptığı Hani Halkı Tüketim Araştırmasında ortaya çıkarttı. Yani Avrupa’dakilerin onda biri falan şimdi sayısı bir litre ise bizdeki yıllık tüketim alkol tüketimi kişi başına Avrupa’da e, yüksek tüketim olan yerlerden özellikle bahsetmiyorum Fransa falan gibi ama ortalaması bunun sekiz on misli. Dolayısıyla kamu sağlığı açısından baktığınızda en ön sırada gelen bir sorun değil içki sorunu Türkiye'de. Nüfusun çok büyük bir bölümü orada ortaya çıkıyor. Yüzde sekseni falan içki tüketmiyor. Evet bunlar çarpıcı çok. Yani hiç öyle bir izlenim verilmiyor halbuki. Halbuki İçkiyle, evet. evet. Bir yeşil onun da tarihçesine ilişkinle... Bu sadece AKP'ye günü... yönelik değil evet. biliyorsunuz bu yeşilaycılık. acılıkta. E, menü Meni Müskirat Kanunu. Evet, i Müskirat Kanunu, müskirat, evet. -i müskirat kanunu e, bizim millet meclisimizin ilk çıkarttığı kanunlardandır yanılmıyorsam. Evet evet bu geçen e, pazar günü de e, taraf gazetesinde Ayşe Hürgü evet, yazıyordu. Simden hatırlattı bizi onu. Hatırlattı. Bu e, işte alkol her türlü kötülüğün anasıdır e, lafı gibi şeyler e, bir ideolojik bir saplantı çünkü insanların Keyif almalarıyla ilgili bir sorun var burada. Kendi kont insanların denet diyorlar ki bazı Müslümanlar, efendim insanlar e alkolle kendi denetimlerini yitiriyorlar. E denetim dışı kalıyorlar. E i̇nsanların denetim dışı kalma ihtiyacı da olabilir bazı durumlarda. Niçin insanlar gergin yay gibi olsunlar bütün ömürleri boyunca? Zaten o gergin yay gibi oldukları zaman da boşaldıklarında çok daha e insanlık açısından felaket doğuruyorlar. Evet yani daha geçen yılın başında Selendi'de yaşananları yani, genelere <gülüyor> Alkol değildi onun sebebi değil mi? <gülüyor> değildi sigara olduğu iddia ediliyordu ama o da değildi. <gülüyor> İçme içirme evet çok yani neler yaşandığını da bir hatırlamakta yarar var yani işte Selendi'dekilerin evlerinin yakılması araçların yakılması bir yana bir de işte Bilge Köyü'nde de evet. korucular arasında yaşanan dehşeti neyle alkolle filan izah etmenin pek yani mümkün bir, e, belli, olmadı. Bir, bir... Bazı toplumlarda alkolle mücadeleyi anlayabiliyorum. Çok yüksek alkol tüketimi alışkanlığı olan toplumlarda, örneğin Fransa'da 1950'lerden itibaren başlayan bir alkolle mücadele politikası vardır. Ama bu alkolü yasaklayarak değil, alkolün kullanım, biliyor musunuz ki Fransa'da ben e, Tanımadım ama Fransa'ya gittiğimde daha bu 10-15 sene önce kalkmıştı o zaman da kalkmış bir şeydi. Çocuklara kan yapsın diye okullarda şarap. bir bardak şarap içirirlermiş. Sabah kahvaltısında işçiler buna ben sendika çalışmalarım sırasında şahit oldum. Sabah 6-6.30'da kahvede sabah kahvaltısı olarak beyaz şarap içerlerdi. Evet. Ee, Fransa'da getirilen uygulamalardan bir tanesi lokantada bir şişe musluk suyunu yani bir şişe değil musluk suyunu bedava. Yani siz lokantaya Fransa'da herhangi bir lokantaya gidin. Herhangi bir lokantaya gidin ve oturun. Ne içeceksiniz dediğinde musluk suyu dediğinde size getirmek zorundadır. Bu Degor'un getirdiği bir uygulama. Çünkü Fransa'da şişe suyu şaraptan daha pahalıdır. Evet. <gülüyor> Şimdi daha pahalıydı Hala da pahalıdır zannediyorum İtalya'da da aslında buna benzer e, şeyler efendim? İtalya'da da aynı şekilde Hani bu biraz da bir miktar belki kültürle de ilişkili. Tabi burada niye böyle değil Öyle ve bu da tartışılabilir ama Hani e, mevzun kültürel boyutu Çok kuvvetli geliyor yani bana. Kuzey ülkelerindeki alkol bağımlılığı Çok yüksektir biliyorsunuz İsveç'e falan gittiğinizde Alkol satan mağazalarda neredeyse e, Esrar alır gibi e, gidersiniz Yok şu saatte açar şu saatte kapatır. Ayrıca Alkocam sınırlı bak. sayıda şişeyle alabilirsiniz. Bir... Şu saatte kapatır önünde kepenkler demir kepenkleri vardır. İçeri girersiniz etrafının de size şeye girilmiş gibi e... Evet. <gülüyor> Sistembolag denen dük evet. özel dükkanlar. Dünyanın <gülüyor> parasını verirsiniz o kötü kötü e, Portekiz şaraplarına e, içkiler. inanılmaz pahalıdır falan ve e, o toplumda işte hafta içinde falan içmezler ama bir cuma tesi akşamı boşalması vardı biliyorsunuz. Eee küfele insanları taşırlar. Evet, Belediyelerden belediyeler özel hizmet veriyor tabii. Evet. Şimdi bizim toplumumuzda yok böyle şeyler. Dolayısıyla bir saplantıyı kendi saplantılarını <gülüyor> o müteahhim e, Müslümanlar kendi saplantılarını başkalarına empoze etmeye çalışıyorlar. Burada polis içindeki Müslüman e, polisin ...çok ciddi bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Evet. Bu, bu konuda... E, ...yılbaşı münasebetiyle de... ...bu yönüne değindiğimiz çok... ...aslında iyi oldu bence. Epeydir bu gibi konu. Yani bu bir saplantı çünkü. İşte burada şey ortaya çıkıyor. Tahakkümcülük burada ortaya çıkar. Tahakkümcülük böyle bir şeydir. Kimisi ideolojik anlamda tahakkümcüdür... ...kimisi kültürel anlamda tahakkümcüdür. Kendi yaptığının... Kendi modelinin, kendi geleneğinin başkalarına empoze etmektir. Kendisinin kabul ettiğini başkasına empoze etmektir. Tahakkümcülük bu her şey için geçerli. Diyeceksiniz ki o zaman esrarı da LCD de falan serbest bırakalım. Aynı şeyler değil bunlar. Bence kategorik olarak tartışılabilir ayrıca. Aynı şey yani tartışılabilir elbette ama e, esrarın şeyde serbest bırakıldı biliyorsunuz işte e, Hollanda'da. Marivana, Marivana mi? için evet böyle bir hareket de var zaten. Var. Evet. Türkiye'de tüketimi de çok yüksek değil bunların. Ama LCD serbest mi bırakalım? Bazıları diyorlar ki efendim bu, bunların serbest olmamasından dolayı ortaya çıkan o büyük kar, kaçakçılık karını ortadan kaldıralım. Bir yerde insan e, durmasını bilmeli. Çünkü LCD'nin ba yarattığı bağımlılık e, alkol, e, e, marihuana veyahut sigara bağımlılığı gibi bağımlılık değil. Başka bir bağımlılığı var. Yani insana hakikaten e, yıpratan bir bağımlılığı var diyor doktorlar. Ben de hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Ama e, kokain bağımlılığı var mı yok mu bilmiyorum. Ama bütün bunlara bütün bunlarda dikkat etmemiz gereken bir şey, e, bunun bir e, kişiyi e, kişi bir bir kesimin diğerleri üzerindeki kültürel, ideolojik tahakkümünün aracı olmamasını sağlamak. Evet. Bir de mali tabi e, kimlerin kere ettiğine de ayrıca bakmak lazım o yasaklardan filan her zaman olduğu gibi. Evet. Evet. Hani bazen bazı durumlarda sınırlamalar, yasaklar. 18 yaşından küçüklere alkol satılmamasına ben de taraftarım. Ben de taraftarım. Evet. 18 yaşından küçükler de alkol içmesinler. Tabii ki içmesinler. Sigara da içmesinler. Bu bir kendisinin tercih haline gelsin. Annesinden, babasından devralından bir tercih haline gelmesin. Tabii ki içmesinler. İlla vücuda ee, hele o yaşlarda e, sınırı bilmemenin getirdiği bir, bir sorun da olabilir elbette ama burada gerçekten bir e, başka bir tahakküm e, var e, Türkiye'de. Ha, bu Türkiye'de özel mi? Değil. Biliyorsunuz 1920'lerde 10 sene Müslüman oldukları için değil protestan oldukları için Amerika Birleşik Devletleri'nde özgürlükler ülkesinde 10 sene Alkol, imalatı ve satışı yasaklandı. Ve muazzam e, karlar... Sen işin kar tarafına bu sefer sadece dikkat ediyorsun. Ne oldu burada bir... Ama parayı takip edince <gülüyor> mevzu doğru yere oturmuyor mu bir yandan? <gülüyor> parayı takip edince doğru yere oturur ama onlar kar etsin başkaları diye yasaklamadılar. Onlar protestan, muhafazakar protestan oldukları için insanlığa kötülük, kötülüğün, her türlü kötülüğün anası... Alkol diye düşündükleri için yasaklarda, işte şimdi de e, e, aynı protestanlar kürtajı evet. yasaklamaya çalışıyorlar. Aynen, doğru. Orada da bir e, para mevzu girebilir şey ama onlar para olsun diye yaptıklarını zannetmiyorum. Yok, <gülüyor> başkaları kazanıyor bir daha. <gülüyor> başkaları kazanıyor. Peki, Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Yeah.